Ahtar aşk varsanî seni Bir yerde aşk Kardeş bulma mali İzlediğiniz için telefon. insan hiç fark etmediği şeyleri fark edebiliyor ve fark ettiğiniz şeylerin peşine takıldığınızda çok çok daha ilginç şeyler fark edebiliyorsunuz ne gibi mesela Farkındaysanız, ilk program olması münasebetiyle bir giriş, bir zemin kurmaya çalışıyoruz. Bunları tekrarlamaktan çok mu memnunum? Değilim, Allah biliyor yani. <gülüyor> Ama çünkü bundan sonra dilimden daha çok duyacağınız şeylerin zeminini kurmam gerekiyor. Nasip olursa mesela... İşte benim ağzımdan İstanbul kriterlerini falan duymaya başlayacaksınız. Şuna bak, kelime oyunu gibi gelecek size. İşte öyle olmadığını anlamak için en azından herkesin görebileceği, herkesin üzerine düşünebileceği bazı şeyleri hatırlatmak gerekiyor. En başta Şöyle bir şey demiştim. Modern zamanlarda yaşayan biri olarak bir karar almaya çalıştığımızda, ister çok kişisel küçük bir karar olsun, ister bir ülkeyi ilgilendiren teskeri gibi büyük bir karar olsun, hep aynı şeyi duyuyoruz etrafımızdakilerden. Duygusal davranma, mantıklı ol, akıllı ol duygusal davranma. Başından beri dinleyenlerin sabrını zorlamayayım. Ceni dinleyenleri de habersiz bırakmayayım. Akabinde şunu söyledim, söylemeye çalıştım. Modern zamanlarda duyguların yeri yoktur. Modern zamanlarda duygulara yer yoktur. Duygusallığın ister mimari, ister edebiyat, ister müzik, hangi form olursa olsun bunların çok fazla kendini ifade etmesine olanak yoktur. Mesela bir müzik albümü çıkaracaksınız yapmak istediğiniz müzik en iyi yaptığınız müzik değildir onlar için prodüksiyon şirketleri için önemli olan satan müziği yapmanız isterler. Oysa şarkı söyleyeceğim ben, yani hissetmeden söyleyebiliyorum, yani hissederek söyleyebileceğim bir şarkı varken, bütün iliklerimle, bütün hücrelerimle söyleyebileceğim şarkıyı en iyi şekilde söylemek varken, hiç önemi yok. Onun için önemli olan o albümün satmasıdır. Az satsa olmaz, yani az karetsi zararlanması olmaz. Çok satmalıdır. Mimari olarak düşünün işte, onu örnek verdim, İstanbul'un orta yerine bakın, oradan bakın, buradan bakın, Süleymaniye Camii'ni görürsünüz, Topkapı Sarayı'nı görürsünüz, o biraz tartışmalı bir konu. Çünkü ona saray diyen biziz, bir de yakından incelediğinizde öyle bildiğiniz saraylara benzemez o. Niye benzemez? Yani fazla da hep kelime oyunu olsun diye söylemiyorum bunu. Şimdi gazetelerde ya da dergilerde şöyle haberler görürsünüz. İşte ünlü birinin yeni eviyle ilgili çıkan haberlerdir bunlar. Saray yavrusu denir değil mi? Mesela birinin malikanesi, saray yavrusu diye adlandırılır. Şimdi düşünün yavrusu buysa gazetelerde, dergilerde gördüğünüz o ihtişamlı evleri, malikaneleri bir getirin gözünüzün önüne. Saray, yavrusu. E saray kim bilir nasıl bir şey? Şimdi o malikanelere saray yavrusu zanneden biri, ona Topkapı Sarayı'nı gösterseniz bu ahır nereden çıktı deri Çünkü Topkapı Sarayı'nın sanatsal bir değeri var. Ama mesela Dolmabahçe Sarayı'nda olduğu gibi bilmem kaç ton altın dökülmüştür, şu avize şu kadar büyüktür, dünya rekoru vardır gibi bir şey yok ortada. Onun için diyorum ona saray diyen biz ayrı, çok mütevazı bir yapıdır diye. Yani bir yandan bütün bu halkların başkanının asaletini taşımak durumunda, gösteriş olmak zorunda. Çünkü orada sadece kendisini temsil etmiyor. Hani siz öyle değil mi? Mesela velinizin sizi temsil ederken velinizin çok karizmatik olmasını modern, de işte çok karizmatik olmasını istersiniz. Kıyafetiyle, konuşmasıyla, edasıyla, tavrıyla falan çok iyi olmasını istersiniz. E, devlet başkanınızın da altta kalmaması gerekir. Çünkü siyaset başka bir şey, devlet başkanım başka bir şey. Uzatmayalım. Şimdi İstanbul'da yaşayan birisi iseniz ya da İstanbul'da yolu düşen birisi isterseniz işte bu bütün büyük yapılar üzerinde düşünmek zorundasınız. Yani İstanbul'u anlamak istiyorsanız İstanbul neresidir? İstanbul'un anlamı nedir? Mesela çoğu insan İstanbul'la Konstantinopolis'i eş anlamlı olarak kullanıyor. İşte Latince'de İstanbul Konstantinopolis demek. Hayır. Böyle demek değil. Yani bu işte elmanın İngilizce'de işte şu kelimeyle karşılığının olması, Fransada şu kelimeyle karşılığının olması, Arapçada şu kelimeyle karşılığının olması değil. Konstantinopolis tarihte var olmuş bir şehirdir, İstanbul'un parçasıdır, ama İstanbul Konstantinopolis değildir. Çünkü Konstantinopolis'te sadece kaba Görüntü olarak, stereot olarak düşünün, form olarak düşünün, gördüğünüz şeyler Konstantinopolis'te yoktur. İstanbul'un bir parçasıdır Konstantinopolis. Yani benim günahlar benim bir parçamdır, hatalarım benim bir parçamdır. Ki hataların benim için çok önemli bir yeri vardır. Onlar sayesinde birçok şey öğrenmişimdir. Mesela örnek veriyorum. Ama ben hatalardan ibaret değilim. Bunun gibi. Topkapı Sarayı'nı görmeye başladığım günlerde ben de işte bazı şeyleri görmeye yeni başladım. Aslında tamburu yeni duymaya başladıysam Arayan bulurmuş Gerçekten arayan bulurmuş Yemeği kim bulur? Aç olan bulur Üstüğü kim bulur? Karanlıkta olan bulur Benim bununla ilgili bir teorim var Güleceğinizi de biliyorum En azından tebessüm edeceğinizi biliyorum bari gecenin bu vaktinde tebessüm ettireyim. Elektriğin ve ampulün batıda bulunması bir tesadüf değil bence. Evet, tekrar edebilirim. Elektriğin ve ampulün batıda bulunması bir tesadüf değil. Yani dünyada elektriği ve ampulü bulabilecek ilk insan İlk insanlar batılılardır. Bunu iddia edebilirim. Çok yalın bir nedeni var bence. O da şu. İslam topraklarında Orta Doğu denilen coğrafyayı gözünüzün önüne getirin. Anadolu'da hakeza. Işık problemi yoktur. Günler uzundur ve güneşlidir. Güneşlidir. Müslüman saatini göz önüne getirin, yatsı ezanı okunduktan sonra, güneş batarken akşam ezanı okunur, kısa bir süre sonra da yatsı ezanı okunur. Müslüman saatine göre Müslüman bir fert zaten güneşin doğuşuyla ayaktadır sabah namazıyla. Şimdi sabah namazına kalkan bir insanın hani pili diyelim ona, işte zaten yatsı namazına kadar yani gücü oraya kadar yeter hatırlayınız, ailenizde yaşlı büyükler olabilir, yasıyı kılarlar ve yatarlar. Yani biz mesela anneannelerimizin, babaannelerimizin, dedelerimizin elektrik olmayan köylerde yaşamaktan rahatsız olmasını mesela anlayamayız. Anlayamamışızdır. İşte şehirde bizim yanımızda yaşamazlar. Çünkü dikkat edin onların hayat tarzına Yatsı yıkılar ve yatar. Yani karanlıkta kaldığı süre çok kısa bir süredir. Şimdi aç olmayan biri nasıl yemek aramazsa karanlıkta, sürekli karanlıkta olan biri. Bunu manevi anlamda söylemiyorum. Güneş ışığı anlamında söylüyorum. Avrupa şehirlerinin güney şehirlerini kısmen bir kenarda tutarsanız karanlık olduğunu şu anda bize Avrupa'da dinleyenler daha iyi biliyor. Bulutluğu, kapalı, yağmurluğu değil mi? Güneş yok. E karanlıkta olan birinin ışığı araması, yeni ışık kaynakları aramasından daha tabii ne olabilir? Şuraya döneceğim. Bugün Anadolu'da kahvehanelerde pinekleyen, evet pineklemek diyelim, küçüksemek manası söylemiyorum. Herkesin bildiği nedir o? İnsan ölür, hayvan telef olur. Oraya kadar yayılmış, kahvehane köşelerine kadar yayılmış, yani avamın bile bildiği, ona bile intikal etmiş bilginin, felsefi bilginin Avrupa'da, Batı kıtasında Heidegger tarafından 20. yüzyılda keşfedilmesi, yani bu kadar geç keşfedilmesi mesela, bu da çok tabii bence. Çünkü bir tarafta söz medeniyeti var. Evet, söz medeniyeti. Bir tarafta makine medeniyeti var. Yani aradaki fark nasıl? Vallahi bunu anlatabilir miyim bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim size, Topkapı Sarayı ile ilgili bir yere bağlayacağım, unutmadım. En azından mesela şu anda üniversiteye hazırlanan arkadaşlar vardır, onlardan bir örnek vereyim. Şimdi bir alanda hızla ilerlemek ve mesafe kat etmek istiyorsan, örneğin bu sene üniversiteyi kazanmak istiyorsan, diğer bütün uğraşlarının, hobilerini, Diğer sorumluluklarını vesaire bir kenara bırakmalısın. Doğru mu? Doğru. İtiraz eden var mı? Yok. Ne kadar, ne kadar iyi anlaşıyoruz. Çünkü niye? Bir alanda kısa sürede işini şansa bırakmadan çok mesafe kat etmek, ilerlemek istiyorsun. İlerlemek ve suçu sınava geçmek istiyorsun. Peki hem üniversite sınavına hazırlanmak, hem müzik kültürünü arttırmak, hem felsefe öğrenmek, hem edebiyat öğrenmek, hem şunu öğrenmek, hem bunu öğrenmek yapmak istesen, yani beş dalda, altı dalda yoğun olarak ilgilenmeye çalışsan, kısa sürede büyük bir ilerleme kat edebilir misin? Zor. Arada bir yerde klasik Amerikan müziği için yok diye bunu yani sormamın nedeni buydu. Çünkü onun müzikle bir ilgisi yok. İngiliz mutfaniye yok. Mesela böyle örnekleri çok iyi biliyorsunuz. Dikkat edin bir alanı boşlamış. Hatta birkaç alanı boşlamış. Birkaç alanı boş vurarak, bırakarak bütün birikimini, mesaisini, yeteneklerini belli bir alanda yoğunlaştırmış. Nedir o? İşte siz burada diyelim Türkiye'de öyle yaşarken onlar uçak gemileri yapmakla yeni bombalar efendime söyleyeyim keşfetmekle uğraşmışlar. Sadece bununla uğraşmışlar ama. Anlatabiliyor muyum? Galiba anlatıyorum. Topkapı Sarayı'na dön Sarayı döneceğim. Şimdi malum Türkiye'de Dünya görüşünüz ne olursa olsun, Topkapı Sarayı'na baktığınızda, şey, baktığınızda aklınıza aynı şey gelir. Ne gelir? Harem gelir. Kardeş katli gelir. Yalan mı? Değil mi? Bir de şey var tabi, Kur'an'da padişahlık yok. O başka bir mesele. <gülüyor> o da gelir. İlginç değil mi? Yani mesela Türkiye'de bütün farklı siyasi kesimlerin ortak noktalarından biri de Topkapı Sarayı'dır. Neci olursanız onu hiç fark etmez. Aynı şeyler gelir aklınıza. Peki bu gerçekten bir düşüncenin ürünü müdür yoksa bir şartlandırma bir ezber midir? Başka bir şey sorayım mesela ben size. Bunu nereden öğrendim? Önce onu anlatayım. Evde tembellik yaptığım günlerden birinde, çok geç kalktığım günlerden birinde, can sıkıntısıyla televizyon kanalları arasında zaplarken, yanlış hatırlamıyorsam TRT GAP'ta, TRT GAP televizyonunda, muhtemelen yayını doldurmak niyetiyle, öğle vaktinde, bir belgesel yayınlıyorlardı Dikkatimi çekti çünkü Çok kısa bir süre önce Zilimdeki soru işareti Topkapı Sarayı'nı anlamaya çalışıyorum Yani düşün orada yapıldı Yapılırken neler gözetildi Sonuçta mimaride bir dil Li söylüyor Li anlatmaya çalışıyor Yani şifreleri çözmek Deşifre etmek denilebilir buna Bunlarla neyimi uğraşıyorum? İşim mi yok? Yok işte uğraşıyorum yani. Arayan bulurmuş. Baktım dünyadaki saraylar hakkında bir belgesel. Ciddi ciddi ekip dünyada ne kadar önemli siyasi merkez, başkent varsa Pekin'den Moskova'ya Moskova'dan Paris'e Paris'ten Londra'ya, Londra'dan Amerika'da saray var mı? Yok. Amerika'da başkanlık sarayı diyorlar gerçi. Onlar yeni küçük yapılar. Onlar farklı. Onlar yoktu galiba ama. Yani eski, köklü. Ee, ne kadar saray varsa, yani her büyük medeniyetin, milletin sarayları varsa, oralara gidip çekim yapılmış ve bunları mukayese ediyor. İlginç bir şey var. Hatta görüntüyle de bunu gösteriyorlar. Dünyada ayakları yere basan tek adam, yani tek devlet yöneticisi evet, ayakları yere basan tek devlet yöneticisi kim? Topkapı Sarayı'ndaki halife. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Gözünüzün önüne gelir zaten. Diğer bütün saraylarda krallar, devlet başkanları adına ne derseniz deyin, makamları, koltukları hep bir yüksek noktanın üzerine konulmuş. Niye? Çünkü o, işte o milletin başı ya. Herkesten yukarıda ya. Bunda mimari olarak göstermeye çalışmışlar. Firavun nerede oturuyor? Yukarıda oturuyor ve yukarıdan mı bakıyor size? Bir tek, evet, bir tek çok ilginç o. Top kapıların taht nerede? Hatta taht deyince aklıma şey geldi. Abülkadele Sufi'nin bir kitabı, İngilizce bir kitabının kapağı. Kapaktı. Beyaz zemin üzerinde halifenin tahtının, çok sarı süslemeli bir tahtının resmi vardır. Neyse, çok fazla dağıtıyorum. Bir tek ayağı yere basan adam, Topkapı Sarayı'ndaki devlet başkanı. Giriş katta, altında hiçbir yükselti yok. Ayakları yere basıyor, herkesle aynı hizada oturuyor. Kısa bir süre sonra, dedi ki arayan bulur, bir yola girdiniz mi, samimiyseniz devam edebilirsiniz. balkon problemiyle karşılaştı. O ne? Ah. Türk evlerini hatırlayın. İslam mimarisini hatırlayın. Gözünüzün önüne gelen eski yapıları hatırlayın lütfen. Balkon var mı? Yok. Tep'teki evleri, Ohri'deki evleri, Saraybosna'daki eski evleri, Şam'daki, Bursa'daki, Amasya'daki, Tokat'taki, Konya'daki, Diyarbakir'deki, Şanlıurfa'daki eski Osmanlı evlerine, Türk evlerine bakın. Balkon var mı? Yapılara bakın. Balkon var mı? Çoğunuz heyecanlanıp şunu diyeceksiniz, onu ben de düşündüm. Yani o zaman balkon yapmanın tekniğine, teknolojisine mi sahip değillerdi acaba? Hatta özel olarak mimar arkadaşların kapısını çalmıştım. Aa, geçiyordum uğradım falan numarası yaparak. Aslında diyetim <gülüyor> onu öğrenmem lazım. El Cevap, yani, yani Süleymaniye Camii'ni yapan, onu yapabilecek teknolojiye sahip olan biri balkonu, çok rahat yapabilir. Balkon yok, ne var? İslah'ını hatırlayın. İslam mimarisinin örneklerini hatırlayın, az buçuk. Avlu var. Balkon yok, avlu var. Niye balkon yok? İşte, o yola girdiğinizde, yani o dili anlamaya başladığını çözüyorsunuz. Çünkü niye? Hep, yani iyi aile terbiyesi almış herkesin bildiği bir şey var. İyi aile terbiyesi almış herkesin bildiği bir şey var. Oğlum, kızım, sakın kimseyi yukarı, kimseye yukarıdan bakma. Öbürlenme, kimseyi küçümseme. Değil mi? Yani bu yoldan giderseniz balkon niye yok? Çok rahat ortaya çıkabiliyor. Mekan. Bir nevi mimari, bir nevi röntgen filmi. Yani bir medeniyetin, bir yaşam tarzının röntgen filmi. Niye, neden yaptığını? Niye önem verdiğini? Önceliklerinin neler olduğunu? Erbabı tabii. biliyor. Böyle şeyler. Saat 3.03 farkında mısınız? Bir şarkı daha dinleyelim. Hep ben konuştum biraz da siz konuşun isterseniz. Bu sabah ne zaman olacak onu da için gerçeği. <Gülüyor> My side. I don't Kardeşler artık camları kırdık, masalara havayalara fırlattık. Birkaç telsin diyoruz. Bu arada yanlışlıkla bir basın mensubuna da vurduk. Ondan da özür diliyoruz. Olay böyle gelişti yani. Ama bir tane hasta resmi yok. Devre turayı biryle alsın yani. Emniyet bir araştırma yapsın. Ya sadıç diye bir vardır orada. O yani kişiler... ben içeri. genç kız var. Onları mutfağa koyduk. İşte biraz diklenen oldu. Az daha payını verdik yani güzelcana. Güzelcana dövdük. Güzelcana dövdük. İnsan en iyi gece düşünür, en iyi yürürken düşünür.